Burcu Biçer'le Spor Gündemi Günaydın Burcu, merhabalar. Merhaba, günaydın. Günaydın, günaydın herkese. Merhabalar. Evet, e, bugün... Spor gündeminde bir, ne var? Bugün spor gündeminde e, sport hoşing e, konusuna odaklandık ve bir konuğumuz var. Mustafa Taha Sokrates yazarı Mustafa Taha ile beraber konuşacağız bu konuyu. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk Burcu. Merhabalar, Merhabalar Mustafa. Hoş geldin. Merhabalar. Ben e, isterseniz spor washing'i biraz açıklayayım, e, anlatayım. Onun üzerine örnekler üzerinden e, konuşmaya başlayalım. E, spor e, sport watching aslında sporla imaj düzeltme, e, sporla aklama. E, Olarak Türkçe'ye çevirebiliriz ve e, şöyle bir tanım yapabiliriz. İşte başka yerlerdeki kötü uygulamalarda, işte hükümetin, otoriter rejimlerin e, kötü uygulamalarından biraz daha uzaklaşmak amacıyla e, bir spor takımına veya etkinliğine e, sponsor olma ya da ev sahipliği yapma gibi eylemleri içeriyor. E, aslında daha çok çevre ve insan hakları konusunda zayıf bir, e, imaja sahip şirketler, hükümetler tarafından insanların spor sevgisinden yararlanarak imajlarını düzeltmek için kullanılıyor bu tabir. E, sport e, washing şey yeni bir şey mi? Aslında değil fakat günümüzde yakın e, tarihte 2017'den beri diyebiliriz belki de e, Suudi Arabistan'ın yatırımlarıyla daha fazla konuşulmaya başladı. Ee, bu itibar ya da işte imaj düzeltmek için sporu kullanma uygulaması e, bu dönemde nasıl yapılıyor, geçmişte nasıl yapılmıştı? Aslında bunları biraz karşılaştırarak e, bir program e, düşündüm ben. Şöyle istiyorsanız üzerine biraz konuşalım daha sonra tarihten örnekler e, vererek devam edelim diye düşündüm. Mustafa <gülüyor> sen neler söylemek istersin? Bu e, spor washing olayı neden bu kadar e, konuşulmaya başladı? Bir genel bir giriş yapalım istiyorsan. Neden yapılıyor? Nasıl bir anda yayıldı? İstiyorsan sana bırakayım sözü. Ee, Burcu senin de söylediğin gibi aslında şu anda e, günümüzde daha fazla da özellikle son yıl o son on yıl içerisinde Tarihin her döneminde e, Sport of vardı Örneğin baktığımızda e, 1934 Dünya Kupası İtalya'da düzenlenmişti. İtalya'da düzenlenirken kupa aynı zamanda Mussolini'nin de bir gövde gösterisine dönüşmüştü. Yine baktığımız e, zaman dilimi içerisinde işte 1980'li yıllarda çeşitli organizasyonlar Çin'de yapılırken Çin e, kendi gücünü öne e, çıkaran... Açılış törenlerine imza attı bu spor organizasyonlarında ki bunlardan işte söyleyebileceğimiz işte FIFA Dünya Gençler Futbol Şampiyonası, bununla birlikte işte 16 yaş Dünya Kupası gibi aslında ilgi çeken popüler olan organizasyonlar vardı bunların içerisinde. Ama son dönemde özellikle Arap sermayesinin gösterişli bir şekilde spor dünyasına girmesi, sport washing e, kahramanın daha fazla gündeme gelmesi sağladı. İşte 2008 yılında Manchester City'nin e, Abu Dhabi Kraliyet ailesinin sermayesiyle alınması. Ardından e, 2011'de e, yine e, Paris Saint Germain'in Katar e, Yatarım e, Fonu tarafından satın alınmasıyla birlikte ve bu kulüplerin e, akla sıra hayale gelmeyen e, harcamalar yapmasıyla birlikte e, Sportwashing'i oldukça fazla kullanmaya başladık ama işin e, dönüm noktasını e, Suudi Arabistan'la yaşadık. E, Suudi Arabistan kralı e, Selman'ın e, spor üzerinden e, spora yaptığı harcamalar üzerinden hem ülkedeki yönetim şeklini değiştirmek istemesi hem de e, global bir spor gücü olmak istemesi e, sport washing'i çok çok daha fazla konuşulur ve neredeyse her gün hakkında bir makale yazılı konuma getirdi. Yani evet, aslında, Pardon ben de burada bir <gülüyor> şey bir paralelliğe dikkat çekmek istedim. Yani sports washing terimi tabii çok biraz önce söylediğim gibi epey eskilere de dayanan bir şey. Ama günümüzde gene aynı bu yeşil badan yani spor badanalaması diyeyim ben ona. Düzel, imajı düzeltmek için plan yapılan e, Suudi Arabistan ve işte Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu şeylerinin e, özellikle servetlerinin de kaynağını tabi petrol ve diğer fosil yakıtlarda alıyor. Aynı paralellik bu seferde şeyin e, gene önümüzdeki günlerde zaten eklim zirvesinde de net olarak ortaya çıkacağı gibi e, COP 28'de. 28 miydi kop tam tarihin şeyini de bulamadım yani orada evet e, kop 28 e, 20, evet kop 28 denen e, toplantıda da e, dünyanın tam anlamıyla bir yıkışa yıkılışa doğru yıkmaya ya ve yıkılışa doğru gönderildiği bir noktada bu sefer de e, yeşil badana denen şeyler yapılıyor işte biz ne kadar be yeşil e, alternatifler üzerindeiz deyip asıl sorumluluğu ben yani petrol, kömür ve diğer gazın ortadan dikkatlerden çekilmesine yol açıyor. Dolayısıyla ikisinin de merkezinde gerek spor alamanın sport washing'in gerekse de green washing'in merkezinde petrol fosil yakıtlar var. Oldukça ilginç bir konu ve giderek de önem ön plana çıkıyor evet. Pardon uzun bir ara girişi yaptım. <gülüyor> Yok aslında evet e, günümüzde tabii ki de 80'li ya da işte 30 yani ne bileyim Berlin Olimpiyatı da buna örnek verebilir 1936 Berlin Olimpiyatı işte 78 Arjantin Kupası gibi gibi birçok örnek verilebilir. Fakat günümüzde iklim krizi de daha fazla konuşulduğu için daha fazla hissedildiği için e, bunun üzerinden bir e, İmaj düzeltilmesi de olabilir ama bence ortadoğu Orta ülkelerinin e, o ülkelerde yapılamayan sporlarla ilgili de e, bir şeyi var, çabası var diye tırnak içerisinde. E, fakat bunun tam olarak iklim düzeyinde düşünüldüğünü e, sanmıyorum. Hani Mustafa sen ne dersin? Biraz daha burada sermaye e, odaklı ve işte daha politik daha siyasi bir şey görüyorum ben ama onun ee, altında var zaten yani hı hı, tabii, tabii. şeyinin bütünüyle altında petrol sermayesi var, fosil yakıt sermayesi var dünyanın iklim krizinin ana şeyi, etkeni hı hı. o zaten evet. ee, isterseniz şuradan devam edelim. yani son günlerde ki hatta bu sabah e, Times'ta özel haberde The Times'ta e, Suudi Arabistan'ın 2034 Dünya Kupası için aday oldu, aday olacağı ve Dünya Kupası'nı almak istedi. Suudi Arabistan üzerinden gitmek gerekirse aslında Suudi Arabistan e, hem kötü insan haklı sicilini hafifletmek e, hem de e, ülkenin ekonomisini farklılaştırmak için e, spora yöneldiği, spora yatırımlar yaptı sonra. Ve diğer Orta Doğu ülkelerinden farklı olarak Suudi Arabistan şu anda Golften, e, futbola, futboldan işte e-spor dediğimiz e, bilgisayar oyunları e, sektörüne, e, hatta dün açıklanan yeni bir e, anlaşma ile işte e, son dönemde çok popüler olan işte kafes dövüşü denen MMA denilen dövüş sporlarına kadar çok farklı spor dallığına yatırım yaparak e, ülkeyi e, spor turizmi üzerinden döndürmeye çalışıyor. En azından e, çok sayıda bu konuyla ilgilenen gazeteci, gazetecinin yazdığı bu. Yani e, denilen şu, artık e, Kral e, Salman bir tek e, petrol e, üzerinden ülke ekonomisinin dönmesini istemiyor. Spor turizmini geliştirmek istiyor. İşte 2020, 2021'de zannedersem 64 milyon turist gelmiş Suriyarbistan'a. Bunu 2030'da 100 milyona çekmek istiyor ve bunun için de spora yatırım yapıyor. İşte en fazla konuşulan şu anda Suriyarbistan'da. Profesyonel ligi için yapılan çılgın harcama. Onun dışında baktığımız işte geçtiğimiz yılda itibaren ciddi de Formel 1 düzenleniyor. İşte e, İtalya, İspanya süper kupaları Suudi düzenleniyor. İşte 2029'da Asya kış oyunları Suudi düzenlenecek. İşte bunun için yapay bir doğaya yine zarar veren yapay bir e, kayak pisti, işte çeşitli kış sporları tesisleri yapılıyor. E, baktığımızda amaç sport washing ama bir şekilde de ülkeyi farklılaştırmak. Çünkü genç bir nüfusa sahip Azerbaycan. E, yanlış anladamıyorsam nüfusun e, %50'si 35 e, %65 35 yaş altında bir %80'i de futbolla e, birebir ilgileniyor. O nedenle e, spora yönlendirip işte dünyadaki önemli spor organizasyonlarını Sudarbistine çekerek bir farklılaştırmak yapmak amacında olduğu ifade ediliyor. E, sport Washington'ki farklı bir yönü de kullanmak amacında olduğu belirtiyor Sudarbistine ve hani baktığımızda şu anda e, en fazla konuşulan ülke evet e, ve baktığımızda da hakikaten ne yazık ki hani e, yapılan e, insan hakları ihlalleri işte çev e, iklimi çevreye yönelik yapılan ihmallerden daha fazla. İşte yapılan futbolcu transferleri, yapılan spor organizasyonları, yapılan anlaşmalar konuşuluyor ki e, diğer Ortadoğu ülkeleri de baktığımızda muhtemelen su darbisinden izlen gidecek. Çünkü Orta futbol denilince e, en fazla e, ilgili oldukları spor odalı futbol olduğu için genellikle belli bir yaşı geçmiş emeklilik yönümüne gelmiş yıldız futbolcular e, bu coğrafyaya gidiyordu Hı. ama artık... E, dünya futbolunun yıldızı olan isimler, işte İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da üst düzey kulüplerde oynayan ve verimli futbol dönemlerinde olan futbolcular da hani bu coğrafyaya gitmeye başladı. Muhtemelen Birleşik ve Emirlikleri ve Katar'da Suudi Arabistan'ı izleyip bu tür transferler, bu tür transferlerden işlere imza atmak isteyeceklerdi ve e, sport watching'i farklı bir noktaya taşıyacaklardı. Yani bugün konuştuğumuz hiçbir zaman geldiğimiz noktada hani e, ne Suudi Arabistan, ne Katar, e, ne de Birleşik Arap Emirlikleri yaptıkları spor organizasyonlarıyla ön plana çıkmamışlardı. Gazetelerin işte, LÖKİB'in, e, e, TİKER'in, e, New York Times'ın ilk sayfalarına çıkmamıştı. Fakat e, şu andaki e, belli, Suudi Arabistan'ın belirliği politika bir şekilde onları e, spor gündeminin ana maddesi yaptı. Ki çok fazla, evet... E, muhalif gazeteciler ve muhalif e, gazeteler ve muhalif e, medya bu konunun e, sadece spor yönü değil e, yapılan e, olumsuz yönlerini de getirse de hani dünya medyasının yüzde seksini yapılan transferler üzerinden bu ikiliyi evet. görüyor, bunu konuşuyor. Yani bu, esas sıkıntı bence bu zaten. Ee, ee, ben burada bir de şeyi de soruyorum, sormak istiyorum yani. Spor gündeminde Burcu'nun da bize yolladığı metinde e, 1936 Berlin Olimpiyatında da işte Nazi Partisi'nin Adolf Hitler'in siyasi araç haline getirilmesi gerçi Jesse Owens'ın şampiyonluğuyla siyahın biraz bozuldu, lekelendi ve terk etmek zorunda kalmıştı. Ama e, 1978 Arjantin Dünya Kupası'nda da işte Askeri Junta'nın o korkunç kayıpların insanların denize atılarak boğulduğu bir ülkede dünya kupasının yapılması Videla diktatörlüğünde orada da yanılmıyorsam Johan Cruyff gibi futbolcular karşı çıkmıştı filan. Evet. Ama olay yani ortak yönleri var. Günümüzde ne oluyor peki? Suudi yani Katar'da tabii dünya kupasını örgütleyerek e, bir, bu sports washing denen olayda bayağı ciddi bir rol oynadı. Ama asıl ben şeyi sormak istiyorum. Bu son dönem yıldız transferlerinin oyuncular da buna ortak olmuş oluyorlar para için tabii. Değil mi? Biraz bunu da sormak istiyordum. Örneğin e, Liverpool takım kaptığında Jordan Henderson geçtiğimiz günlerde e, Suudi Arabistan kulüplerine e, el etti fakat Transfer oldu. Onu da getiren sistemün canı aldı. İşte Liverpool'un diğer başka bir efsanesi teknik dörtü olarak geldi. Jordan Henderson hem Dünya Kupası zamanında hem de e, normalde e, LGBT haklığının savuncusu her zaman onlara destek veren attığı sosyal medya mesajıyla yaptığı röportajlara destek veren bir e, sporcuydu. Fakat Suudi Arabistan'a transfer e, teklifini kabul etmesiyle ki Jordan Henderson 34 yaşında ve aldığı e, transfer de Liverpool'da aldığın dört katı işte. 12 milyon Euro'ya transfer oldu yanlış hatırlamıyorsam. Çok büyük bir tepki gördü. Yani Jordan Henderson bu konu hakkında çok fazla açıklama yapmadı ama e, hani bir duruşu olan ve bu duruşunu ser devamlı sergileyen her e, fırsat geldi. Bunu belirten bir sporcunun işte e, insan haklarına karşıt olan LGBT haklarına karşıt olan bir ülkeye nasıl transfer olduğu sorgulandı ama Jordan Henderson buna cevap vermedi. Yani baktığımızda Suudi Arabistan örneğindeki en yakın e, en konuşulabilecek örnek Jordan Henderson'da ee, çoğu futbolcu e, çok astronomik miktarda i̇şte Neymar'dan e, karim benzemeye baktığımızda işte Ronaldo'ya yani, e, bir futbolcunun e, 20 yıllık futbol kariyeri boyunca kazanamayacağı miktarda parayı bir sezonda e, ya da bir buçuk yılda kazanabileceği için açıkçası e, kabul edip gidiyorlar ve herhangi bir sorgulama yapmıyorlar yani bilmiyorum ileriki yıllarda futbolcular e, Sudabistan'a futbol oynayıp geri döndüklerinde yaptıklarını muhasebe edip bu konu hakkında röportaj verdiklerinde yanlış karar verdiklerini ya da yaptıkları hatalardan bahsederler mi bilmiyorum ama şu anda e, hiçbir futbolcu ya da giden hiçbir teknik adam bu konu hakkında herhangi bir yorum yapmıyor. İşte sadece John, Jordan Henderson üzerinden bir e, diyalog döndü diyebiliriz ama şey de ilginç yani Neymarın mesela bir Boeing 737 miydi dev uçakta özel uçak kendisine bir prens tarafından kiralanmış ya da şey hediye edilmiş yolculuk için bir uçakta bir bütün bir ülkenin küçük bir ülkenin bütün yakacağı fosil yakıt yani karbon emisyonunu sal, saldığını da Biliyoruz yani böyle ikisi iki olay birbiriyle iyice birleşiyor sports washingle green washing yani çok ilginç. Yani geçen hafta Neymar'ın e, bu uçuşunu konuşmuştuk. Evet. E, fakat futbolcuların ya da sporcuların diyeyim şu an hani sporcular gündemde olduğu için aslında odamızda o var. E, i̇şte iklim krizini sports washingle düşündüklerini ya da o hassasiyette olduklarını pek sanmıyorum. Çünkü hayatları biraz daha e, ne bileyim çok e, bir lüks içerisinde ve onlara gerçekten çok lüks bir hayat e, vaat ediliyorsun oluyor Ve bu insanlar e, hayatlarının çok önemli kısımlarını ve çok genç insanlar e, önemli kısımlarını bu şekilde geçirmişler. Ve gerçekten bunları düşünüp e, mesele ettiklerini sanmıyorum. İşte Az önce Mustafa Tağan'ın da verdiği örnekte bir sporcu da e, futbolcu LGBTİ hakları hakkında bir açıklama yapabilir, onları destekleyebilir ama daha sonrasında şartlar değiştiğinde kendisi için ya da e, e, spor koşulları için şartlar değişti, değiştiğinde ona sun, sunulan, da, ona daha cazip gelen başka e, koşullar olabiliyor. Burada nasıl bir duruş sergilemek gerektiği, gerektiği bence biraz spor basınıyla da alakalı. E, tabii ama burada bu meseleleri sadece bence spor basını konuşuyormuş gibi ve sporcular bunları eyleme dönüştürüyor ve spor basında bunları konuşuyor gibi bir şey var bende. E... Ne bileyim dün araştırırken de şey yaparken de fark ettim. Bu insanlar ne kadar bunun farkında. Büyük organizasyonlar yapıldıkça aslında bunlar gündeme geliyor gibi bir şey de var. E, döngü de var gibi bir şey görüyorum ben. LGBTİ haklarını çünkü Dünya Kupası'nda da konuştuk. Işte kadın Dünya Kupası'nda da konuştuk. Ve bunlar sürekli bu e, büyük organizasyonlarla gündeme gelip e, sporcuların duruşlarını, aslında gördüğümüz net tablolar oluyor. Burada e ben bir şey ettim istiyorum. Aslında e, sıkıntı şu. E, 2010 yılında Katara Dünya Kupası verilirken oradaki insan hakları bir, e, yaşanan sıkıntılar bilmiyor. Fakat kimse 2015-2016 yılına kadar The Guardian The Times e, raporla yayınlanana kadar ağzını açıp konuşmadı. Çok önemli. E yani ne zaman The Guardian rapoları yayınlamaya başladı, o da çalışan e, işçinin sömürdüğünü çok kötü koşullarda aç e, para verilmeden e, çalışmak zorunda bırakıldığını ve çok sayıda işçinin öldüğü haberleri yapılmaya başlandı da herkes e, kamuoyu oluşturmaya başladı. Halbuki e, Katar 2010 yılında Dünya Kupası'nı aldığında bu bilinen bir şeydi. Ama o zaman için kimsenin umurunda değildi. Bence sıkıntı bu. Hatta şöyle bir örnek verebiliriz. İngiltere'de olan bir örnek. Arsenal yanlış hatırlamıyorsam 3 sezon boyunca e, forma kolunda e, Visit Rwanda e, reklamını taşıdı ve Ruanda'daki baskıcı rejimden para alarak bunu yaptı. Hiçbir ve e, Arsenal'li futbolcu ne de İngiliz medyasından biri e, buna bir tepki göstermedi. E, yine baktığımızda e, Arsenal de sahibi olan Stan Caronke, e, Amerikalı. işte Amerika'da çok sayıda e, ...organizasyon sahibi işte NBA'den, NL, e, NLB'den, NFL'den... ...Donald Trump'ın e, seçim kampanyasına bir milyon dolar bağışlamıştı. Ama yine kimse bu konuyu gündeme getirmedi. Çok önemli midir, değil midir? Bu kişiden kişiye bakış açısından bir yer değişebilir. Ama sonuç itibariyle Asina futbol takımında oynayan hiçbir e, oyuncu... ...ki bunun içerisinde e, Afrika kökenli e, futbolcular da vardı... Ruanda reklama taşımak ki şu anda da zannediyorsam bir diğer Premier League ekibi Tottenham benzer bir reklam taşıyor. Kimse bunu sorgulamadı. Yine baktığımızda örneğin 2004 yılında Roman Abramovich Chelsea'yi satın aldığında aslında Chelsea'yi kendi satın almak istememiş Vladimir Putin gidip bir şekilde İngiliz Londra'da e, Elit sosyetesine girmenin yolunu bul demiş ve o da gidip Chelsea satın almış ki bu geçen yıl çıkan Cat, e, e, Catton Belton'un Putin's People, Putin'in İnsanları kitabında yazan bir anekdottu ki Abram, Abramovich'e yakın bir kişi e, bunu anlatmıştı Captain Beltona. Hani aslında baktığımızda spot washingi, hani sadece görünen olaylar üzerinden konuşuyoruz ama e, sporun e, her noktasında bir şekilde sport washing oluyor işte. Arsenal'in evet. taşıdığı forma e, reklamından işte e, bir kulüp sahibinin yaptığı e, seçim e, bağışı da aslında baktığımızda sport washing içine giriyor. Evet, e, bisiklette de oluyor aynı şekilde. Birleşik Arap Emirlikleri takımı Emirates adına, işte Suudi Arabistan adına, yarışanlar Şanlar Edmiet gibi Fransa bisiklet turunda ilk etabı kazanmıştı. onda Hı hı. Evet. Burcu söylemişti zaten. Formüla bir de aynı şey. Ee, bir de mesela şimdi yeni bir şey bu senin notlarından görüyorum Burcu. Suudi yatırım fonunun Newcastle, Newcastle United dağılması. Bir anda ya. 270 <gülüyor> bin nüfuslu bir şehir takımının New, Newcastle United bir anda dünya basının gündemine oturdu diyoruz. Aslında e, bu süreç işte 2018 yılında e, spor hoşingin daha fazla konuşulmasına bu e, isimlendirmeyle konuşulmasına sebebet veren bir olaydı. E, bunu hani program başında da biraz bahsettik ama e, futbol odaklı e, ya da işte şu anda gerçekleşen transferler e, sebebiyle biraz daha bu konuyu konuşmak istediğimiz için aslında bu e, çok fazla gündeme gelmesi, e, sporda yaşanan e, benzeri olayların daha fazla konuşulması gibi e, meseleler. Aslında evet, Newcastle United'ın e, satın alınmasıyla başladı. fonun açılmasıyla başladı. Daha önce Manchester City ve e, Paris Saint-Germain e, bu sermayeler tarafından satın alınan kulüpler arasındaydı. Fakat e, en yakın örnek olarak bunu verebiliriz. E burada e, tabii yine şey e, dönüyor mevzu, sermayenin nasıl kullanıldığı ile ilgili. Çünkü yani e, modern demek ne kadar e, doğru bilmiyorum ama günümüz diyeyim. Günümüzdeki sport washing e, olayı birçok şekilde olabiliyor işte Katar ya da işte Orta Doğu coğrafyasının e, dünyanın kendisini e, Göçmen işçilerin hak ihlaliyle onları sömürdüğüyle işte ne bileyim e, LGBTİ haklarını görmezden geldiğiyle kadınları görmezden geldiğiyle anılmak istemiyor. Dünya Kupası'nı en sahipliği yapan bir ülke olarak göstermek istiyor. Artık e, kendi sermayesini sporla e, kullanmak istiyor. Petrolle e, evet buralardan kaynaklar buralardan ama... E, hükümet ya da oradaki e, o ülkeler biz artık bu şekilde anılmak istiyoruz. İşte az önce Mustafa da söyledi. Birçok organizasyon yapılıyor ve e, biz Dünya Kupası sürecinde de bu organizasyonların e, bu coğrafyaya uygun olmadığını konuştuk. İşte daha önce Dünya Kupası e, bu ülkeye verildiğinde bu olay konuşulmadı da neden sonra konuşuldu gibi e, birçok kanal çıkıyor aslında burada. Ben şu şu sebepten olduğunu düşünüyorum aslında ee, çünkü bir şeyleri konuşurken ya da bir şeylere odaklanırken spor konusunda ım, artık gözle görülür eylemler e, daha fazla internet yoluyla bunları daha fazla ulaşabiliyoruz i̇şte Guardian ve Times bunları her zaman tabii ki de daha çabuk ulaşılabilir pozisyondalar ama e, bunun biraz da popüler kültürle ...ilgili olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii ki de burada spor basınında... ...veyahut da spor haberciliğini sorgulamak gibi bir şey değil de... ...iklim krizi şu anda... E, ...var olan bir şey. Çok ciddi bir şekilde bunu yaşıyoruz. Ama aynı zamanda popüler kültürün de bundan çok fazla beslendiği e, bir taraf var. Sporda her zaman böyle etkileşimler içerisinde olan bir e, alan aslında... Evet, Çünkü... yani hakikat sonrası toplum büyük bir <gülüyor> misinformation ve dezenformasyonun hakim olduğu da yani dünyanın içinde bulunduğu en önemli krizlerden bir diğerini de oluşturuyor. Hepsi birbirine bağlanıyor aslında krizler. Galiba süreyi de bitiriyoruz. Mesela evet. daha eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, Açıkçası her şeyi konuştuk bence. Yani Sports Washington'la bu kadar kısa bir süre içerisinde konuşabileceğimiz her şeyi konuştuk çok evet, teşekkür ederiz süremiz, süremiz biraz daha uzun olsaydı da gerçekten daha derinlemesine bir konuşma belki yapardık. bu yanıltıcı medya üzerine de ileride sporun da bunda ne kadar rolü olduğunu biraz daha ayrıntılı konuşma fırsatı o, bu konuda bir vaat bekliyorum sizlerden <gülüyor> <Tamamdır. yazarlığın>. sağlamdır <gülüyor> çok teşekkürler Mustafa ben teşekkür ederim Burcu çok iyi hafta sanır herkese görüşmek, görüşmek üzere, üzere hoşçakalın